Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız ve ben Ahmet Balat Coşkun, bir anlatıdaki hakikat programında yine birlikteyiz. Bugün konuğum Zeki Coşkun, akademisyen. Hoş geldiniz Zeki'm. Merhaba. Zeki Coşkun'la biz Darbeli Romanlar başlığı altında bir konuda çalışacağız. Eminim hepinizin... E, dikkatini çekecek ve ilgisini çekecek bir mesele. Ama size ben Zeki Coşkun'u tanıtayım. Hem e, onunla soyadı benzerliğimiz var. O konuda belki bir, bir mübalağalı e, şeyi Zeki de söyler ama ben Zeki'den e, hemen bahsediyorum. Kendisi gazeteci ve yazar. E, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi. E, gazeteciliğini bilenleriniz vardır. Radikal'de yazdır. Radikal'in e, kültür ekimiydi. Hayır. E, e, kültür sanat sayfası artı eee cumartesi ekinde yer yer eee Radikal'de. 2'de değil mi? 2'de de vardı. Evet. Köşenin adını ben şimdi işaret bir şey. İşaret bir şey. E, i̇şaret bir şey taraftaydım ama. E, i̇şaret bir şeyi e, Radikal'den önce Cumhuriyet'te başladı. Çünkü... 96'da. Hmm. Ee, doğru doğru Ondan sonra radikal oldu ee, Zeki bir, bir sürü işler yaptı Bunun yanında kitapları da var Hemen onları söyleyeyim İletişim yayından çıkan Aleviler, Sünniler ve öteki Sivas Gala yayınından değil mi? Gala yayınından çıktı. Ay, Gala, daha böyle. sonra onu yeniden düzenledik. Evet. E, ay olsun aynam diyerek yeni yazdan çıktı. Onu da yeni yazdan evet. çıkardınız. Bir de yapı krediden çıkmış. Kılıç Artı, gizlenen bir şairin portresi yani İlhan Şevket Aykut. O da yapı krediden çıktı evet. değil mi? Burada evet. bir şey yok. Tabii biz eski arkadaşız. Onunla dergicilik faaliyetlerimiz de oldu. Ee, onu, ...onu da buradan söyleyebiliriz. Ayrıca yayın evi de belki değil mi? Bir yayın eviciliği işin var mıydı ben? Bir yayın... Çizlik... E, yeni yazda işte editörlük yapıyordum evet, yapıyordun. değil mi? Yayın evi evet. şeyin de vardı orada. Başka ne söyleyebiliriz? Ha Bir de zaten açık radyoda programcı. Zaten geçen sene e, 2017'nin ilk döneminde biten bir şeyi vardı. O kültür yönetimi, kültür politikaları bu Açık Dergi'de akşamüstü değil evet. mi? Orada onun bünyesindeydi. Ama sen neredeyse Açık Radyo'nun e, eskilerindensin. 2001'de Hafriyat var. Doğru, doğru. O da Yine, yine açık, açık Dergi açık bünyesinde. Yani konuş konuş zeki coşkun bitmiyor. O konuya gelirim o zaman. <gülüyor> Efendim derbeli romanlar e, e, Notos dergide yayınlandı e, Aralık Ocak sayısında henüz taze taze bizim de önümüzde duyuyor Notos da sayeden e, çok iyi bir dergi e, Türk yazın ve edebiyat alanında önemli dergilerden bir Geçen ayda benim yazım vardı Şimdi bu bu sene e, bu bu konuyu biz uzun uzadıya kafamızda zaten toparlayabiliriz ama bunun tarihçesi ve onun romandaki iz düşümü, edebiyattaki yüz düşümü üzerine çok zevkli bir sohbet dinleyeceğiz. Zeki o zaman sen bunu bize bir anlatmaya başlasana. Ee, bu benim 30 yıllık e, maceram aslında. Yani e, bir vapur yolculuğunda karşıma çıkan hikayedir. E, 87 tam 30 yıl önce 87 Mart'ında e, ben Kadıköy'den e, vapurda e, bu tarafa geçerken e, Karaköy Sirkeci e, Vapuru. Vapurda bir arkadaşla karşılaştık Mürşit Balabanlılar e, Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün bir bülteni vardı. Sadece kulüp üyelerine gönderilen yayın dünyasında çerçeve. Ki o işte Cumhuriyet Kitap'ın şu anda yayınlanmakta olan Cumhuriyet Kitap Eki'nin... Şeydir, anasıdır, başlangıcıdır diyebiliriz. Ya dedi sen hani bu konuları yazıp çiziyorsun. Bize bir 12 Mart, 12 Eylül romanları karşılaştırması yapsana dedi. 12'den 12'ye roman ve siyaset diye çerçevenin 87 Mart sayısında kapak konusu olarak yayınlandı bu. Sonra bu beni bırakmadı. Yani çünkü aslında biraz da kişisel tarihimiz. Çünkü 60 doğumluyum ben. Ben doğdum, darbe oldu. Evet, tam doğru. İlk okulu bitireceğim, dur nereye gidiyorsun dediler, darbe oldu. Üniversiteyi bitirmeden darbe oldu. Çocuk sahibi oldum, postmodern darbe oldu. Şey yapıyorsun, hayatımız artık bundan, bu saatten sonra olmaz diyorsun. 15 Temmuz çıkıyor karşına gibi... Bizi, şak çok zengin bu konuda. Bizi bırakmıyor. Bu yazı da yine bir vapur yolculuğunda çıktı. Bu kez Karaköy'den Kadıköy'e geçerken Cem Akaş'la karşılaştık. Neler yapıyorsun, ne ediyorsun? İşte ya bu darbeleri, romanları bir artık elden geçireyim ben filan diyorum dedim. Aa, Notos'un bu sayısını ben hazırlayacağım. Edebiyat ve toplum ilişkisi... ...bilim, toplum bilim, edebiyat ilişkisi. Yaz sana şunu dedi. Dolayısıyla... E, ...gündemde olan bir mevzu... E, ...hatta bu işte kitaplaştırmak... E, ...niyetindeyim. Ne güzel. Böyle e, darbeli hayat... ...daha doğrusu darbeli tarih... E, ...sonuçta da... E, ...bu hayatın ürünleri... ...sanatsal, düşünsel ürünleri de... ...onun izlerini taşıyor. E, bu yazı buradan çıktı... Ne güzel. Peki bu e, konuyu e, şimdi sen edebiyattaki e, ne denir? İzdüşümlerini görüyoruz. Bu darbenin edebiyata nasıl girdiğini. Burada bir tarihçe de var. E, nasıl başlattın? Mesela ne, hangi? Mesela ironi var. Şimdi e, senin yazında. Doğru. E, bizim mesela e, ilginç olan son e, bu yazıya yazı yazıldığı zaman gündemde değildi. Böyle bir bilgim yoktu benim. Hı hı. Ama burada ben ifade ediyorum. Ee, roman genellikle darbenin karşısındadır. Öyle olması gerekir. Hı hı. Şimdiye kadarki e, romanlar da 27 Mayıs harici olmak üzere darbenin mağduriyeti üzerine Hı -hı. E, yazılmıştır. E, bu 15 Temmuz gerçekten postmodernin de ötesinde bir şey muamma Hı -hı. E, online e, diye e, hatta e, ne diyebilirim... E, şey e, prime time Hı -hı. E, darbe gibi bir şey bu. E, çok evet e, Yani anlaşılması mümkün değil ama ilk kez. İktidar bir darbe edebiyatı yapılmasını talep ediyor. Devlet talep ediyor. Bu diğer e, kronolojide yok. Yok. Darbeler yani, darbe yaptığında normalde yazmada evet, der. Evet. Kitap e, yoklar. Yani e, yazarı bu, içeri atar. Bu, bu ricada bulunuyor. Bugün evet yani. E, tersi geçen bir şey Hafta var. sonu e, E5'ten geçerken ben bu, de e, üst geçitler e, var orada böyle boydan boya yazılmış 15 Temmuz romanı. Ödüllü yarışma. Ben de gördüm yalnız ödüllü jürisinde bir isim dışında çok bilinen Ben bir... jüriye bakmadım ama ha dedim söylediğim oluyor dedim. Dolayısıyla e, bu da bir ironi. Hem 15 hmm, Temmuz'un kendisi darbe tarihleri açısından baktığınızda gerçekten parodi ve hmm. kanlı bir parodi. Korkunç kanlı bir parodi. E, siyasal tarih yönden incelenmeye değer gerçekten. Öte yandan edebiyat tarihi ve siyasal tarihi yönden baktığınız zaman da Türk edebiyatının, Türk romanının, Türk yazarının darbelerle ilişkisi yönden baktığınız zaman da e, çok e, parodik diyebileceğim, trajik diyebileceğim bir durum ortaya çıkıyor. Bu ironik yanını, bu, özellikle bu 15 Temmuz'un ironik yanını şöyle mi açıklayabiliriz? Yani normalde bundan önceki darbelerde ben 12 Eylül'ü hatırlıyorum böyle e, kitap dağları yapıp e, kitaplar yakılırdı. Hatta insanlar korkudan kitaplarını yaktığı için suçlu psikozuna girerdi. Yani işte televizyonda işte e, yazarlar hafif atılırdı. Lücrevi yakala e, basıldı efendim. Kitap Suç mı? unsurlarına bakıyorsunuz. Yasak yayınlar. Kitaplar böyle dağ gibi duruyor. Ama bu, bu, bu darbe bizden rica ediyor. Ayrıca bir romanciyi teşvik evet, ediyor. Lütfen kitapta yaz. yazın. Bu Yakma yaz bir diyor. 15 Temmuz destanını yazalım. Falan yazalım. diye. Yazar alıyor. Şimdi yani. evet. E, şimdi Aslında bütün e, edebiyat tarihimiz bu, e, bu e, ...talep ama işte 1876'ya baktığımız zaman da e, yani hı hı. ikinci meşhuriyet e, dediğin evet. zaman da. Üstüne inkılap var yani e, Hacı Evvel adıyla anılan yani Ahmet Rasim... ...pardon e, özür, özür. Ahmet Mithat e, Efendi ilk romancımız e, ilk öğretmen hı. olarak da bilinir. Hacı Evvel e, sıfatı budur ama işte yine padişahın Uzak talebiyle... Üstü, inkılap, inkılap, üstüne, inkılaba dair bir devrim propagandası gibi yani meşrutiyeti. Hı hı. Sonra da o meşrutiyeti iptal ediyoruz. Evet. Yani e, iribiyat tarihi yönünden baktığınızda e, ilk yazılı anlatı türüdür roman. Yani hikaye, şiir, masal vesaire vesaire bunlar yazı olmadan önce de olan... Ee, anlatı türleri, sözlü evet. gelenek dediğimiz şey sonra yazı ile birlikte devam eder. Evet. Ama doğrudan bizzat yazıyla doğan tür romandır. Hı hı. Roman aynı zamanda işte modern çağın üründür. Modern e, dünya, modern düşünce de bir, özgürlük. Hı hı. Mutlak otoritenin reddi. İki, bu özgürlükle beraber demokrasi. Anlatı, bir anlatıcının anlatmasından öte. Hani bu edebiyatçıların meşhur klişeleri vardır. Valla ben onu yazmadım. O kendisini yazdırdı. Hı hı. Denir ya. Evet yani bireyin kişinin e, kendi öyküsünü kurmasıdır. Dolayısıyla çok sözlülük, çok sözlüktür e, Romanın yapısında bu var. Ama bizim e, <gülüyor> romanımız devletli ve darbeli bir e, romandır. Birey Varsa bile tem, e, temsilcidir, bir şeyin sembolüdür. Bizim tip dediğimiz hı hı. E, şeydir. Dolayısıyla yazarın anlatmak istediği şeyin aracısıdır. Kendi hayatı pek yoktur. E, bu nedenle de e, bir demokrasi sorununuz var. Niye Türkiye'de bu kadar darbe oluyor? 1908 bizim devrim lafını ihtilal lafını siyasi literatürde kullandığımız ilk şey olgu 198'dir İkinci meşrutiyet diye anlan ee, ama e, o başka bir yazarın o süreçte yaşayan bir başka yazarın ifadesi doğmayan hürriyettir evet hürriyet ve inkılap devrim laflarını kullanıyoruz. İhtilal, İhtilal işte ayaklanma gibi olacak, hmm. bozulma olacak zaten ihtilale öyle bakıyor. Hmm. Kavramlar bakıyorum. da çok birbirine değil tabii, mi? Tabii tabii yani e, ve biz e, e, ihtilalin meşrulaşmasını da yine devletli militer bir güçle e, şey yapıyoruz 27 hmm. Mayıs'ta. Görüyorsun. Devrim ilk zaman, e, tabii. ilk e, defa onlar e, sayesinde ne de Mayıs devrimi, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlandı, 1901, bir son, iki sonraki darbeye kadar, 12 Eylül'e kadar olan dönem. Aslında ne, ironi sürekli kendini tekrarlıyor. E şimdi, şimdi 15 Temmuz Demokrasi Bayramı olacak. Hmm. Yani şey de, mesela devrim kelimesini de e, bir askeri e, söylemle, Türkiye kazanıyor yani işte 27 Mayıs'ta devrim diye bir araba mesela çıkıştığı. Devrim arabaları doğru. enteresan yani ironi de bence burada yani devrimi de <gülüyor> kavram olarak e, bir terim olarak da e, bize askerler e yani bağışlıyor. Yani şimdi aslında bu e, bir gelenek şöyle ki e, meşhur Ankara valisi var e, Nevzat Tandoğan uh -huh. Duoğan meydanı Ankara'da. Ee, bu 1940'lı yıllar işte öğrenci hareketleri kısmen olduğu zaman işte bunlar toplayıp götürüyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? Bu memlekette ihtilal yapılacaksa zaten biz yaparız diyor. Ya. Devlettir bu, yani. Evet. Şimdi bu üst yapı kurumlarının belirleyiciliği, halkın kendi içinden getirdiği yenili, yenilenme, reform ve devrim aslında pek olmadığını da gösteren bir kronoloji. İşte her şeyi Üst yapı kurumları belirliyor. Bu Ankara'nın taşına bak deyince, e, bir müzik arası verelim mi olur, böyle şey olur, de olsun? Peki, Bu 27 Mayıs'ın alıtı e, denebilir veya da e, 27 Mayıs'ın sesi e, denebilir. Çünkü işte ordu gençlik elele oldu. Sonra işte e, şimdi 15 Temmuz'da e, millet... Devlet el eli oldu. Tabii, ee, millet, devlet, yurt e, ölünmez Dolayısıyla yani ha. biz e, şahıs olamıyoruz bir türlü. <gülüyor> o işte 27 Mayıs'ta e, şeyin e, 28 Şubat'ın yani bir ay öncesindeki öğrenci hareketlerinin hem Ankara'da hem İstanbul'daki ee, şeyin işte Ankara'nın taşına bak gözlerimin yaşına e, bak onu sol ee, kültürü çok etkilemiş evet, olur mu böyle solcu. olur mu kardeş kardeşi vurur mu yani ordu hmm. şeyle askerle halk karşı karşıya yalnız bu kötü bir iktidardır ama devlet bizim devletimizdir ordu bizim e, ordumuzdur söyleminin ilk Popüler hali diyebiliriz bunu. O halde bu müzik parçasının kimin olduğunu sen bize tanıt ama ben önce anlatıdaki hakikat programına teknik masada bize Ayberk Çanakçı eşlik ediyor. Bunu da söylemiş olayım. İlk parçamızı Rüyüs'ü Ruiz söylüyor. Rüyüs'ü söylüyor. Ruiz. Hangi parçayı söylüyor? Ankara'nın taşına bak. Dinliyoruz efendim. Ankara'nın taşına bak.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 İşine bak, uyan uyan, gazı Kemal şu feleyin, işine bak, işine bak. Kılıncını vurdun taşa Taş yarıldı baştan başa Kılıncını vurdun taşa Taş yarıldı baştan başa Uyanda bak Gazi Kemal Başımıza gelen işe, gelen işe Uyanda bak Gazi Kemal Başımıza gelen işe, gelen işe kharan me bar yolu da aldık Ankara'nın taşlı e, yolundan şimdi efendim 94.9 Açık Radyo'dayız ve anlatıdaki hakikat, hakikat e, programı devam ediyor e, Zeki ben e, senin Notos'ta yayınlanan bu yazının bir bölümünü e, çok e, güzel bir alıntı var o alıntıyı okuyup sana yeniden bu 27 Mayıs'tan devam etmek için pas e, vereyim diye tamam. düşünüyorum Şimdi e, Milan Kundera'nın roman sanatı Çeviri İsmail Yergüz yapmış. Alfa yayınlarından çıkmış 89 AFA. yılında. Afa yayınlarından çıkmış pardon. Sonra e, Can Yayınları bir başka e, çeviriyle yayınladı aynı kitabı. Şu anda Öyle mi? Okuyucular, galiba piyasada okuyucular bulabilirler roman sanatı Can Yayınları Milan Kundera. Milan Kundera benim ilk beşimdedir. Yani çok önemli bir yazardır bence. Hem roman öyküleri bir sürü güzel öyküsü vardır. Bence e, insanlar bunu Aslında şey yapmak. Aslında bizim konumuzun bir türü, işte var olmanın dayanılmasını bırak e, baharını görebilirsiniz. Falan. Kimlik var. E, orada gülüş, da var evet. Gülüşün kitabına kitabı bakabilirsiniz. Şimdi orada roman sanatının ortaya çıkışını ben böyle çok güzel anlatıyor böyle insanı bir belirsizlik içerisinden çıkartarak şöyle diyor o bölümde Tanrı evreni ve değerler düzenini yönettiği İyiyi kötüden ayırdı, her şeye bir anlam verdiği yeri yavaş yavaş terk ederken Don Quixote birdenbire evinden çıktı ve artık dünyayı tanıma gücünden de yoksun bir haldeydi. Bunu bilirsiniz işte gider e, halüsüne olur e, yer karşısında. Don Quixote yüce yargıcın yokluğunda, bu da çok güzel, birdenbire korkunç bir karmaşıklık içinde ortaya çıktı. Yani Don Küşot'un gözlerinden baktığımızda dünyanın bu karmaşasını çok güzel görürüz o, o kitapta. Ee, tek tanrısal doğru insanların paylaştığı yüzlerce görece doğruya doğru ayrışmaya başladı. Yani o bizi yöneten yüce yargıcının tanımladığı doğrudan. Bizi bir şeyin kavşağına getirdi diyor. Yüzlerce görece doğruya ayrıştığı bir kavşa Böylece diyor modern çağla birlikte roman imgesi ve modeli doğmuş oldu. Ben çok beğendim bu şeyi. Sen buradan şeye devam edebilirsin. Bu çeşitliliği işte bu 27 Mayıs'ı. E, hemen onun devamını da söyleyelim, oradan bize gelelim. Yani niye? E, daha doğrusu e, çok Türk Edebiyatı'nın önemli eleştirmenlerinden birisini analım şurada istersek e, Fetinaci. E, bütün eleştirmenler, evet. e, Fetinaci biraz e, Ataç'ın cebinden çıkmıştır. E, sonraki dönemde e, bizler dahil olmak üzere Fetinaci'nin cebinden çıktık. Kogol'un paltosu e, gibi. <gülüyor> Ee, aynı şeyleri yapmamız gerekmiyor. Fethi Naci de Ataç'a karşı Hı. olarak yazmıştır. Ben de Naci e, ile tartışarak başladım yazmaya. Tam da bu işte sözünü ettiğim 12'den 12'ye roman e, ve siyaset yazısı münasebetiyle bir polemiimiz olmuştu Naci abiyle. Ama sonra çok dost olduk. Ee, Fethi Naci'nin bir lafı var. Tam Hı. da 1980. Ee, yani bu darbenin hemen arefesi veya sonrası. Diyor ki Türkiye'de ne kadar futbol varsa o kadar roman var <gülüyor> diyordu. Bu çok doğrudur. Aynı şeyi Türkiye'de ne kadar birey varsa o kadar roman var diye okuyabiliriz bu e, Kundera'nın ifadesinde. Evet yani, ama aslında ne roman ee, ne. Türkiye'de ne kadar demokrasi varsa hatta hatta demokrasi e, bir siyasi sistem değildir. E, bir e, zihniyettir bir yaşam pratiğidir. Dolayısıyla demokrasi bilgisi ve bilinci diyebiliriz. Türkiye'de ne kadar demokrasi bilgisi, bilinci, pratiği varsa o kadar roman var, o kadar edebiyat var diyebiliriz. Şimdi bu yazarlarımıza haksızlık değil. Ee, Şimdi ama mesela şöyle sayılar da var. Belki günümüzle korole edebilir misin bilmiyorum ama. Senin bu söylediğinden ben şunu anlıyorum. O dönemde Fethi Bey'in söylediği gibi... Futbol yok Türkiye'de. Dolayısıyla romanda yani, yok işte, diyor. Şeyden, Bireyi kap, yok. Ka, Kapıkule'den kapı çıktıktan sonra 7-0 e, yeniliyorsun. Tamam ama işte. E, sonra Avrupa şampiyonası oluyor. Sonra Nobel'in oluyor. Ama bu Hı. Sizdeki e, futbolun e, veya edebiyatın yapısal olarak değiştiği anlamına gelmiyor. Peki mesela şimdi Türkiye'de okur sayısı e, romancı sayısından daha az. Yani Türkiye'de romancı sayısı okur sayısını geçmiş diye bir, geçen bir yazı gördüm. E doğru bu. Hala bin, oradayız bin, yani. 1980'li yıllarda şiir için geçerliydi. Hı. Yani her iki kişiden e, üçü şair idi. Hı. Şimdi her e, üç e, yazardan beşi romancı. İroni yine devam ediyor. Yani hiç kalıp <gülüyor> olarak değişmemiş. Evet. Benim anladığım şöyle görünüyor. Sanki kendi romanını okumayan e, edebiyatçı da var gibi. Çünkü eğer evet. bu sayı Ama öyleyse. Ama edebiyatçı zaten kendi romanını okumaz ki. Okuyucu yazar. <gülüyor> tamam da yani romancıdan daha azalmış bir okur sayısı. Peki bir şey söyleyeyim. Bu hani hala ülkemizde birey yok. Ülkemizde futbol yok. Ülkemizde işte romancı yok. Roman yok. Peki bu bir tür bir mi yoksa ee, yok, yok. istatistik ee, bir realite yok. mi? Yok. Şimdi e, hani insanın kendisinden alıntı yapması biraz abes bir şey. E, ama sen beni zorluyorsun buna. E, ben 2000'lerin başında para roman diye bir laf ettim. Epey konuşuldu, tartışıldı. Evet anlamsıyorum onu. Bu para roman nakdi anlamdaki ekonomik anlamdaki alım, e, alım satım aracı olan değişim aracı olan para değil. Eee yan şeydeki eee e, paramiliter gibi veya sizin alanında parapsikoloji e, evet. gibi parametre gibi gibi anlamındaki hı hı. paradır. Ön ek olarak kullandığımız eee romansı diyebiliriz bunlara bir hı hı. Iı, akım var, ıı, roman türü var, roman modası var ve herkes kendi romanını üretiyor. Ee, televizyon dizilerine konu oldu roman yazmak, hı hı. Iı, işte ıı, bir şov gösteri aracı hı hı. Yazarın, yaz, yazar oldu yazarın yazar yapıtının önüne geçti. Ee, ondan sonraki dönemi bakarsanız ıı, Türkiye'de örneğin o dönemde yani 2000 başında yaratıcı yazarlık kursu diye bir şeyden pek rastlanmayabiliriz. Evet, ee, yaratıcı okurluk da var. Ama e, ondan sonra bir yazar patlamasını yaratan e, şeylerden bu akım, işte bu romanlar, hmm. bu çağrı, bu gündem e, bir sektörü de yarattı. Yaratıcı yazarlık atölyeleri, kursları vesaire hmm. filan gibi bir sektör yarattı. Bu aslında e, edebiyatın kendi dinamiğinin Dışında bir yerde cereyan etmesi anlamına geliyor. Ee, eğer e, edebiyat bir sorunsalın ürünü olsa yazar kendi karnı ağrıyan adam derdi olan bir şeyi topluma karşı genel eğilme karşı söylemezse olmaz anlatmazsa yazmazsa olmaz Said Fahin hani yazmasam çıldıracaktım dediği gibi böyle hmm. bir sorunsalla yola çıksa zaten siz 15 Temmuz falan gibi şeyleri de yaşamazdınız. Ya aynı şey devam ediyor. Ben geçen kendimi şeyde gördüm. Ben de bir iki roman yazmış biri olarak bir, Doğru, bir romancı ile konuşuyorum. Şimdi karşı karşıya kaldığım kadın işte daha yeni sürecini tamamlanmış eski manken ve bir, bir Birkaç mankenli aslında bir sıradan bir televizyon programı. Ben de bunu bir şeyde ben televizyon seyretmediğim için gördüm. İşte üçünün de romanı da vardı aynı zamanda. Yani hı -hı, kariyerlerinin hı. bulundukları en iyi nokta işte mankenlik faaliyeti. Hani küçümseyerek söylemiyorum ama... Eş zamanda yaptıkları faaliyetleri saydıklarında işte romanlarının da olduğunu söylediler. İşte herkes. Sonra birisi çıktı spikerden. Herkes kendi öyküsünü yazmalı falan deyince. Hı hı. Kendimi boşlukta hissettim birden. Yani yanımda eş <gülüyor> pozisyonda bir şeyim yok. Çünkü benim <gülüyor> yazdığım şey beni güzelleştirmek yerine midemi falan ekşitiyor. Yani böyle evet, zor evet. bir şey ama işte böyle şeyler var. Bugün iktidar da bizden şey istiyor. Ya, romancı olun evet. ve 15 Temmuz'u evet. yazın. Ee, şimdi biz bu Karın ağrısına yani problemli olana yani iktidar paraleli diyelim iktidar karşısı değil iktidara paralel e, yazıya romanın kendi doğuşuyla başladık. 1876'taki o ilk romanlarımız intibahta hı hı. efendim e, ta, e, şeyde e, Rakım e, Efendi e, e, Felatun Bey e, ile yani öyle başladık. Darbelerle karşılaştığımız hikayede de şöyle bir durum var. 27 Mayıs hani ilk iktidar değiştiren militer hareket olarak değerlendirelim. Hı hı. Bunun aslında bizim demokrasi tarihinde çok övündüğümüz kurucu partinin seçim yoluyla muhalefete düşmesi ve işte yeter söz milletin sözüyle gelen bir partinin. E, i̇ktidarı e, seçim yoluyla alması bir demokrasi destanı olarak e, yazılır. Hı hı. Ama öte yandan o çoğun, çoğunluk e, sultası baskısı dediğimiz durum ortaya çıktı e, iktidarın on yıllık e, pratiği sonucunda. Bu da işte bildiğiniz gibi e, şeyin e, Türkiye'de de, demokrasi tarihinin sekliğe uğraması. E, Proteininde e, sekteye uğraması ve bir özgürlük hareketi olarak darbeye sığınmak diyebileceğimiz durum ortaya çıktı. 27 Mayıs 1960'ta. E, 27 Mayıs'ın romanı ikinci darbeyle beraber yazıldı. Yani 12 Mart hı. yaşandı, 12 Mart'ın zulmü aydın e, şeyi düşmanlığı e, olunca. Ay ne güzel darbeydin sen 27 Mayıs, ne güzel e, orduydun sen Türk ordusu, ne güzel askerdin, ne güzel subaydın, demokrasiye e, bizi özgürlüğe kavuşturmuştun gibi bir güzelleme, bir destan olarak yazıldı 27 Mayıs e, Roma darbesi. E, ve iktidarın, darbecilerin kendilerine biçmiş oldukları misyonu. ...kurtarıcı, demokrat ve darbenin kendisini devrim olarak e, konumlayan e, şeyin 27 Mayısçıların söylemi aynen Roma'nın da söylemi oldu. Şeyin de oldu işte bir ee, partinin e, de oldu. Biliyorsun. Şimdi e, bir bu, bu, burada oldu. baktığınızda Türk Edebiyatı için çok önemli insanlar bunlar. Kim? Ee, Ateli İlihan. ...Bıçağın Ucu. İlk 27 Mayıs romandır... 1973'te yayınlanmıştır. Çok yaz bu dönemde hatta. Ee, şimdi... E, ...Ateli Han <gülüyor> romancılığının... E, ...hani... ...bestseller tarzı e, diyebiliriz. Çünkü senaristliği var e, biliyorsunuz. E, şey de çok iyi bilir... E, ...kurgu tekniğini... ...senaryo tekniğini de e, bilir. E, bizim... E, ...edebiyatımızın içerisinde... E, o dönem okuşak dil bilen ve Batı'daki edebiyatı izleyen insan sayısı azdır. Atilhan bu izleyebilenlerden birisi. Onun için roman tekniği olarak da dön kuşağına göre daha gelişkin bir şey var. Çalışkandı o, o da tabii. Formasyonu var. 27 Mayıs yani bıçağın ucu Atilhan romancılığının kulvar değiştirmesidir. Yani o bestseller tarzından tarihsel siyasal roman tekniğine e, gitmesi diyebileceğimiz e, dolayısıyla bıça, bıçağın ucu aynanın içindekiler dizisinin başlangıcıdır ve o 7-8 cilt oldu yani 27 Mayıs'tan geriye giderek e, şeyden e, meşrutiyetten 27 Mayıs'a kadar bir panorama e, çıkardı orada baktığınız zaman Atelihan e, Türk ordusunun neden dünyadaki diğer ordulardan farklı olduğunu eten döne döne döne döne döne anlatır bize. Aynı şeyi e, hemşehrisi sayabileceğimiz e, Samim Koca Göz'ün e, İzmir'in içinde romanda da görürüz. Bütün 27 Mayıs romanlarının içerisinde en popüler olanı e, Bir Gün Tek Başınadır. O da yine evet. bir senaristtir. E, o zaman ilk romandır e, Vedat Türkan'ın. Ödüllü ee, roman oldu. Efendim? Ödüllü, Ödüllü milliyet e, roman ödülüyle e, çıkmıştır. Üçünde de aynı şeyi görürüz biz. E, aslında buradaki sözler yani ordu övgüsü, kurtarıcı, e, demokrat, özgürlükçü, ordu söylemi 27 Mayıs'ın ürünüdür e, ve o dönemin... ...siyasal ideolojik söyleminin üründür. Romancıların sözü değildir bu. Ay, evet. e, çünkü 27 Mayıs başarı, e, o kadronun e, askerleri e, eşlik eden, e, onlara akıl hocalığı yapan aydınların e, hayal kırıklığı olunca... ...Yön dergisi çıktı. Tabii. E, bu e, kurt, e, zindi güçler... Toplumu e, kötü iktidardan kurtarıp hastayı e, iyileştirecek olan kadroya yolu açacak yani aydınlara yolu açacak olan e, zindi güçler, militer e, güçler söylemi, yön dergisinin söylemidir. Bu 27 Mayıs'ı konu alan ilk dönem romanlarının üçünde de. Egemen e, söylem olarak karşımıza çıkar. E bu siyasal ideolojik ön belirlemeyi yani bu darbelerin siyasal ön belirlemeleri mesela Doktor Hikmet da biraz öyle diyebilir miyiz? E, Sadece romandaki e, karşılığı e, tabi, tabi, değil. Tabii tabii tabii. Bunlar da şey ha, çözüverler. söyleyelim yani. e, bu şeyin e, romanlar Çünkü, içerisinde en e, şeyi, e, geniş okuyucuya ulaşan e, alta bir e, slogana dönüşen bir gün tek başına. Hı hı. E, lafının e, romanının baş karakterlerinden bir tanesi Hikmet Kıvılcımlıdır. Evet. Biz At, aynı hastanede çalıştık, çalışmışız yani. Öyle mi? Bakırköy'de. Ataşlı, Ataşlı, Ataşlı, Ataşlı, soyadı evet. e, orada evet, e, baba unvanıyla evet. anılır. E, Kıvılcımlı göncül e, hareketine karşıdır. O hep bir e, şey, kitle yani sınıf hareketi olmasından evet. yanadır. Ama 27 Mayıs'ta ordu aracalıyor. Işte, e, yani, evet, ama 27 Mayıs sadece romanı değil gördüğümüz kadarıyla ideolojik ayrışmaları da belirleyen bir. E, tabi yani, tabi tabi. Sen bu şeyi zaten güzel söylemişsin. Yani şöyle diyorsun romanın doğuşundaki ideolojik bu ön belirleme neredeyse bütün tarihi boyunca Doğru. ona eşlik ediyor. Bu hakikaten <gülüyor> burayı biraz açalım ama yine bir müzik arası verelim olur mu? Şimdi e, bu şeyle e, Ankara'nın taşına bakla hmm. bu yola çıkan. İnsanlar, e, sonra işte bu yön hareketinin, e, Türk siyasi hareketini incelediğimiz zaman göreceğiz. Hı hı. Yön e, gerçek e, pay, şey olunca işte bildiğiniz gibi oradan ayrışan hareketler oldu. Milli demokratik devrim tezi dedi, ortaya ciler. çıktı. şimdi şey, belli tırıklı, e, hareket, e, şeyi. E, bir grupta işte bunların içerisinde yetişen genç kuşak da 68 kuşağı Hı -hı. dediğimiz kuşakta 12 Mart'ın muhatabı oldu. Evet, evet. Muhatabı oldu. Ee, ve zaten. tabii ki yöncüler, mededeciler de dahil olmak üzere. Yani onları yetiştiren aydın kuşak ve onların ürünü olan genç kuşak 68 genç ve onlara karşı olan onlara aşan Hı -hı. ve kendi sözünü söylemeye kalkan e, kuşak 12 Mart kuşağı 68 kuşağı. Bir kırıma uğradı gerçek anlamda bir Hı. kırıma uğradı imha edildiler yani Hı. bu işte Nurhak böyledir Kızıldere böyledir idamlar böyledir imha edildiler bir kurban İbrahim, edebiyatı tabii, bir, bunun sonucunda bir kurban edebiyatı ortaya çıktı yani e, 12, e, 27 Mayıs romanıyla 12 e, Mart romanı eş zamanlı yazıldı. Orta bir iç içe geçmişi evet, de var çünkü yakın zamanda ee, işte buna bakar <gülüyor> eski iade etmek iyi darbeyi iade etmek ve kurbanları e, ağıt e, ve destan yazmak de gibi e, oldu hmm. zaten senin görüşlerini isteyeceğim ben evet. o konuda e, o da işte e, sesini e, o kuşaktan 68 kuşağından gelen birisinde buldu. Zülfü de buldu. Zülfü'nün ilk albümü yurt dışında yayınlanmış olan e, Türk deyim şarkıları e, der. E, biz sonra, Doğru söylüyorsun. Galiba yurt dışında yurt dışı, şeyde yurt dışı. oradan gelirdi. Evet. E, orada işte... E, <gülüyor> Kaçak olarak bizlerin, falan. Kulağı, bizlerin kulağı şeyle e, doldu. Nurhak e, sana güneş doğmazla veya hmm. işte e, Şarkış şeye düşürmesin Allah sevdiği kulunu ile e, doldu. E, onu dinleyelim. E, deniz gezmiş ağıtı diyebiliriz ona. İngilizciler 94.9 açık radyoda anlattık ki son hızıyla devam ediyor. 8 sen buradan girsek yani bu şarkının. Deniz e, Mahkeme'ye evet. düşmüş değil mi? E, evet e, ilginç olan şey şu. E, şimdi e, anekdot olarak anlatılır. E, duruşma e, mahkeme sırasında e, Deniz Gizmiş'in güldüğünü e, görür, e, fark eder yargı heyeti. Ne gülüyorsun denir. O arkanızdaki yazıya bakıp ona gülüyorum der. Yani adalet mülkün temelidir lafına. Ee, yargının siyasal bir yargı olduğunu söylüyor yargılananlar. Ama hakikaten. reddediyorlar onu onun adına yakılan ağıtta da deniz mahkemeye düşmüş avukatı ben olsaydım diyorsun. Şimdi bu halkın e, dilini kullanmak doğru ama o mücadeleyi anlamamak. Nasıl bir gerçeklikten kop kop koparıyor? Mesela bu, bu bir kültürel faaliyet e, işte. yani, hayır, şimdi e, Şiir yazıyor, şarkı e, yazıyor. Şimdi orada bir ağıt yakıyorsunuz, ağıt övgü yedim. yapıyorsunuz ama adamın reddettiği şeyi kurumu meşrulaştırıyorsunuz. Yani e, avukatı ben olaydım derken. <Gülüyor> Yani o kurumda gidip onu savunmak evet, istiyorsun. Evet. Edebiyat da böyle. Edebiyat da böyle. Yani e, 12 Mart edebiyatına bakalım. Nasıl, 27 Mayıs biraz önce konuştuk. Tam darbecilerin dilini kullanan bir Peki e, roman. romancı bir özne olarak orada yeniden şey üretiyor Mesela kendini belirleyen o ideolojik askeri tutumun romandaki e, şöyle e, devam ettiriyor mu? Yani. E, e, Tabii yani 12 Mart edebiyatı 27 Mayıs'ın onaycılığı gibi değil. Tam tersine bir mağduriyet edebiyatı. Hı hı. bir işte buradaki e, ağıtta olduğu gibi bir ağıt edebiyatı hı hı. bir kurban edebiyatı e, benim çok sevdiğim e, Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden olarak gördüğümüz şimdi aramızda olmayan e, Erdal Öz hı hı. bu dönemin e, en önemli yazarlarındandır ve mahkumlarındandır ve e, Deniz gezmişin idamı karşısında müthiş bir bir e, Muhalefet hareketi yürütmüşlerdir. İmza kampanyası yürütmüşlerdir. Yani bunlar çok önemli. Yani militer darbe döneminde bir karşı siyasal faaliyet yürütebilmek gibi büyük bir cesaret bugün düşünemeyeceğimiz bir şey bu. Bugün Türkiye'sinde düşünemeyeceğimiz şeyi 72'de yapmıştır bu insanlar. Ve Erdal Öz bu dönemin ilk yazarlarındandır yani edebiyat anlamında Yaralısın e, hı hı. romanı e, odur. Öyküleri kanayan e, odur. E, dolayısıyla e, Erdalöz bu yöndeki e, ilk isimlerden birisi. Yani bir 12 Mart Edebiyatı diye bir e, kavram da oluştu 1970'li yıllarda. Hı hı. E, bunun öncülerinden nasıl 27 Mayıs'ı ilk yazan e, şey atilhan diyorsak burada Eda e, konumunu almamız gerekir ve son derece yenilikçi o zamana kadar Türk Edebiyatı'nda olmayan bir e, tavır da vardır e, yaralısında. Hı hı. E, e, anlatıcı e, kişiyi ...roman kişisini... ...muhatap gibi... E, ...görür, sen der... Hmm. ...yani ya ben anlatısı vardır... ...ya o anlatısı Hı -hı. vardır... ...burada sen diye konuşur... Hmm. ...aslında bu okuyucunu e, okuyucuya seslenmek gibidir... Hmm. ...bir e, yeni roman tekniğinin... Hmm. E, ...şeyidir, e, söylemidir e, bu... ...o anlamda yenilikçi bir edebiyat tekniği de vardır... ...ama... Bütün buna baktığımız zaman da e, Erdal Öz'ün e, yaralısındaki sö, e, tekniğini bırakalım ama metnin içeriğine bakarsanız bir kurban var. Kafka'nın davası gibi e, burada. Ne olduğunu bilmediği bir mevzudan dolayı zulme uğruyor. Hı hı. Kendi hayatından koparılıyor. İşkenceye maruz kalıyor. Bunu... E, şeyde de görebiliriz. Çetin Altan'ın büyük göz altında da görebiliriz. Hı hı, doğru. Ee, bunu başka e, örneğin e, bu kitaplar arasında pek anılmaz ama tam da e, biraz önce andığım Yaralısındaki yenilikçi roman tekniğini deneyen Tarık Dursun'un e, gün döndüsü vardır. Orada da görebiliriz. Yani e, masum insanlar bilinmeyen güçlerin zulmüne uğramaktadırlar. Karanlık güçler. Kim onlar? Devlet diyemiyorsun. Asker diyemiyorsun. Hı hı. Çünkü öyle bakmıyorsun zaten. Devletin içerisinden bir takım kötü adamlar oluyor. Hı hı. Bu, bir asker, bu bir darbedir diyemiyoruz. Hı hı. Bu 12 Mart'a gelirken ki işte biraz önce andığımız kuvvacı, orducu şeyci, yöncü yaklaşımın devam ettiğini, o kuşakta devam ettiğini gösterdi. Hı hı. Bir de işaret etmek lazım. Bizim yani 78 kuşağı diye anılan kuşak bunlarla yetişti. Hı hı. İlk edebiyat eğitimimizde ilk siyasal eğitimimizde bunlarla aldık biz. Hı hı. Ee, evet. E, aslında burada ilginç olan şey şu. 27 Mayıs'ı yazanlar Demokrat Parti e, orada e, yargıladıkları, romanda yargıladıkları, Demokrat Parti'nin e, sultasına, baskısına e, maruz kalmışlardır. Hı hı. E, 51 tevkifatı var, e, büyük, 150 kişilik falan e, Türkiye Komünist Partisi davası. Hı hı. E, örneğin e, şey, e, Vedat Türkali. Evet, bu o yaşayanlardandır. Evet. Ee, 20, e, 50 yılların önemli bir bölümünü... şey e, Daha önceki serteller. E, bu kuşak Vedat Türk Ali, <gülüyor> e, Atili İlhan, Samim Kocagöz... O demokrat e, red, e, şey yaptıkları romanda konu ettikleri baskıyı e, ve e, sindirmeyi... ...izole edilmeyi toplumdan, tehlikeli adam... ...konumuna gelmeyi, sicilli adam... ...konumuna gelmeyi... E, ...o 20, şeyde bir gün tek başındaki... ...Kenan karakterini... Hı hı. ...veya işte e, bıçağın ucundaki... E, ...o tiyatrocu... ...yazar, aydın... 50'li yılların baskısını yaşamış olan... ...insanları... E, ...anlatmışlardır ve yaşamışlardır... ...yazarlar kendileri... Evet, evet. E, 20, ...12 Mart'ı yazanlar... ...12 Mart'ın... ...mağdurlarıdır... ...aynı şekilde... ...Erdal Öz... Işte, ...sergi kitab işte ...ambalaj... ...yani kitapları sarmak için... Koy, e, ...kullandığı ambalaj kağıdında... E, ...komünizm propagandası yaptığı için... Yok. ...gerekçesiyle tutuklanmıştır. E, bir sürü... E, ...o dönemin aydınlarının... ...mahkum edilmesi ve... ...onlarla birlikte olan... E, ...68 kuşağı dediğimiz insanlar... ...12 Mart'ın muhatabıdırlar. Hı. Ama... 12 Mart'ın asıl muhatabı olan genç kuşak 68 kuşağı henüz kendi romanını yazmamıştır bu birinci evrede hı hı. Dolayısıyla hani bizim çocukların uğradığı e, şey e, haksızlık, edebiyat olmuştur. Çetin Altan Keza hı hı. E, 12 Mart'ı yaşayanlardan bir tanesi. Yaşayan ve yazanlardan bir tanesi. Ama o 12 Mart edebiyatı diye anılan şey sevgi soysal Keza. Hı hı. Bu, bütün bunlardan e, sevgi soysalı ayrı tutmamız lazım. Onu da, burada önemli belirteyim. Hı hı. E, nasıl şeyin e, Erdal Özün yenilikçi bir tekniği hı hı. varsa sevgi soysalın bakışı da e, bu eleştirdiğim e, özdeşleşmeci e, ya da devletçi, e, iktidarcı bakışın dışındadır. Hı hı. E, Şafak son derece başarılı bir romandır. Dinamik bir romandır. Gerçek anlamda bir romandır diyebiliriz. Aynı şekilde Yenişehir'de bir öğle vakti, bir kesit anlatısı olarak tam da o 68 kuşağını konu etme anlamında e, nesnel ve nitelikli bir roman. Yani e, bu yazıda e, Kundera'ya Atfen söylediğim romanın biricik ahlakı var o da bilgidir hı hı. dediği şeyi Şimdiye kadar Türk var olmayan Türk e, niteliksel anlamda yapan sayılı insanlardan bir tanesidir sevgi soysal Onu burada anlamamız gerekir e, Askere hani sivil hayatında gündelik hayatında e, albayım tipi hı hı. dediğimiz e, karaktere Biraz böyle şeyle karikatürize ederek, yücelterek hmm. değil, üniformaya selam durarak değil. Ya bak bakalım hmm. diyen, biraz muzip bir bakışla bakan ilk isimlerdendir. Şeyin, Oğuz Atay'ı ayrı tutuyoruz tabii. Hmm. Ee, o da biraz daha. E Tabii. Ee, aynı eleştirel bakışı <gülüyor> 12 Mart romanlarının sonuncusu diyebileceğimiz yani... E, 1978 veya 79'dur sanıyorum yayını Adalet Ağoğlu'nun evet. bir düğün gecesinde görebiliriz. Evet. Aslında Adareta'nın da bu dönemi aynı şekilde eleştirel okuyabilen, aynı şekilde antimiliter bir söylem. Oluşturabilen sını, e, bir elin parmakları kadar sınırlı sayıdaki edebiyatçılarımızdan yazarlarımızdan şey, birisidir. E, sevgili dinleyiciler çok enteresan ve zevkli bir konu da hakikaten devam ediyor. Zamanımız azalıyor. 3-5 dakikamız kaldı. Zeki ben sana bir şey söyleyeyim. Buyur. Bu konuyu bir daha yapabilir miyiz acaba? Benim aklımda şöyle bir proje de var. Çimen Günay Erkol Özyeğin Üniversitesi'nde sanırım doktora evet. tezi siz haberdarsınız ben de tanırım e, aynı zamanda o da bizim programın yapımcılarındandır bir... onunla e, üçümüz oturup konuşsak mı? Olur daha 12 Eylül'e gelemedik. Yani Çünkü, evet bu kaldır. bitecek On, gibi görünmüyor çok zevkli bir şey var postmodern konuşmadık ve e, o halde bir program şey yapacağız şey ben kimenden tamam. rica edeyim tamam. kırmayacağını tamam. varsayıyorum tamam. şimdi o halde ben bu senin anlattığın bu ideolojik ön askeri darbe darbeli roman, darbeli matkaplar gibi darbeli <gülüyor> normal, romanların bu yazılımındaki bu siyasi ön belirleyicilik e, z, o romanın yazan özneyle eş zamanlı ama bir enteresan ör, örnek daha var bunu yazmışsın gerçi yazında ama Latife Tekin'in Gece Dersleri tabii, tabii. o tam tersi bulunduğu yerde sanki bu ön belirleyiciliği çeye bırakır içinde bulunduğu siyasi hareketin de yaptığı evet. bir baskı ee, olduğunu varsayar ve o da enteresan bir romandır. Şimdi konuşurken fark ettiğim bir durum evet. var. Hı -hı. Ee, ...hani böyle bir... ...yapılmaz tabi ki cinsel... E, ...cinsiyet e, üzerinden bir okuma... ...yapmak ilginç olabilir. Ama dikkat edersen... Hı hı. E, ...biraz önce Sevgi Soysalı'nı evet. Biraz önce Adalet Ağol'unu andık. Evet, kadın. Şimdi Latife Tekin'i... ...anıyoruz. Ya, evet bunlar... Ya. ...egemen söylemin dışında... Evet. E, ...yazanlar. Ama böyle önündür. bir şey var hocam. Ve Latife Tekin e, ayrıca... E, Türkiye'deki edebiyatçı, romancı şeyinin tipinin Dışında ya da kullarının diyelim dışından gelen birisi. Evet. Latife Tekin apayrı bir incelemeyi evet, hak evet. ediyor bence. Evet, çok severim, severiz ikimiz de kendimizi çok da tanırız. O halde e, şöyle son sözlerimizi şöyle devam ettirebiliriz. Ben şeyi çok önemli buldum. Hakikaten e, bu Kunderadan ara ara referans veriyoruz. Hı -hı. Diyor ki romanın diyor önemli bir özelliği şu olmalı diyor. Şimdiye kadar diyor ortaya da e, ayırt edilememiş Hı -hı. E, bilinmeyen bir şeyi keşfetmek. Hı -hı. Onun ahlak dediğimiz şeylerinden biridir yani bilgi yani Tek bilgi evet, bilgidir diyor, bilgidir diyor. ve o, bu bilgi e, aslında bu romancının biraz evvel de söylemiştik Biz biraz sıkışık konuşuyoruz çünkü zamanımız evet. çok azaldı diye e, romancı aslında şöyle bir şey yapıyor öznel olarak yani kendi dışından dış etki gibi tırnak içinde tanımlarsak bir ideolojik ön belirlemeyi kendi iç dünyasında tartışabilmeyi, yani onu masaya i̇şte, yatırabilmeyi... Yemoprasi dediğimiz de oradan çıkıyor zaten. Birey dediğimiz de Ama oradan çıkıyor. Birçok bir roman mesela, bazı şimdi isimler vermeyeceğim romanlar var. Mesela Doğu'nun durumunu direkt dille betimleyen, orada çok baskın yer alan, işte yoksulluğun edebiyatını bir kritikten değil de direkt onu hani anlatan, Şimdi romanlar da çok çeşitli ama bütün bunların hakikaten siyasal şeyle çok ilişkisi var. Çok doğru ee, yani e, işte biraz yani zor bir şey e, insanın Olan kendi evet. yaptıklarından söz etmesi. E, bu para romana gelmeden önce e, yine 2000'lerin başında biz bir tartışma e, yaptık. Siyasal roman diye bir şey var mı diye. Hı -hı. Ben karşıyım siyasal roman diye bir e, tür yoktur. Olmasın da ya. Ben de Olmaz ne öyle ya? bir şey. Hayat romanı diye bir şey mi var? Ee, ya bir de siyasal, ol, siyasal olguları konu eden roman ro, e, siyasal roman denmez. Romanı değiştiren, kendi siyaseti olan evet, roman efendim. varsa ona siyasal roman derim ama o da yok. İş mesela tarihi <gülüyor> roman var, böyle e, evet. copy paste'ler var. Konuşacağız. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi çok verimli bir alandaydık. Ee, gelecek program görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim.